Önce Sağlık Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar, Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Betül Öngen. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir önce sağlık programında birlikteyiz bugün 7 Şubat 2014 ve canlı yayında konuğumuz Türkiye Tabi Tıpla bili. Yanlış söyledim. Türk Tıp Derneği Merkez Konseyi üyesi Ve aynı zamanda Bir Gün gazetesi yazarlarından Doktor Osman Öztürk hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk iyi yayınlar. Hoş dinle. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Öztürk biz kısa bir süre önce çeşitli e, yazılı basın organlarında e, çıkan bir ilandan bir imza kampanyasından başlayacağız. Söyleşimiz bu e, hareket noktasından e, konuya girip buradan devam edeceğiz sağlık konusunda olup bitenlere. İmza kampanyasının adresi çift ve çift ve çift ve ya da www .net idi. Ee, ve ilginç bir başlık. Kim hasta ediyor bizi? Çünkü e, özellikle seçimler yaklaşırken sağlıkla ilgili bir gündemi oluşturmak ve seçimlerde e, birazcık sağlık konusunu ele alınırken farklı bir boyut kazandırmak için böyle bir girişimde bulunmuş Türk Türkler Birliği. E, Merkez Konseyi ve e, sadece e, Töpler Birliği değil galiba değil mi? Aslında e, yani bu imza kampanyası, bu metin e, kurumsal bir metin değil. Türk Tayipleri hı hı. Birliği'nden Sağlık ve Sosyalizmet Emekçileri Sendikası'lar, Devrimci Sağlık işten Aktivistler, e, üyeler var ama... E, faaliyetin kendisi birazdan da konuşuruz evet. bir başka gerekçeyle kurumsal e, yürütülen bir faaliyet değil daha, e, daha bireysel kolektif bir faaliyet. Peki e, ben sözü hiç uzatmadan e, hemen sizden bu nereden çıktı böyle bir başlık? E, bana ve, çok ve ne diyor? Ne evet diyor, evet. <gülüyor> e, şimdi şöyle e, siz de girişte bahsettiniz hasta Türkiye böyle peş peşe e, üçlü bir seçim sürecine de giriyor. Bu türlü giremedik herhalde seçimler mi? önce 50 gün bile kalmadı ama hiç hiçimiz evet. hala seçim evet, olursa evet. ama neticede de girecek herhalde seçimler <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bizden bile girecek herhalde. Galiba. <gülüyor> Genel seçimler hani bu doğal olarak seçim süreçleri toplumun değişik sorunlarının tartışıldığı, çözümlerinin tartışıldığı süreçler olması gerekir diye düşünüyoruz. Öyle mi oluyor Türkiye'de? Ayrı bir tarzıma. Evet. Daha çok bir taraf gerilik üzerinden gidiyor ama hani böyle olmasın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ve biz de hani bir sağlık çalışanları olarak sağlık meselesinin bu süreçte tartışılmasını arzu ediyoruz. En temel şeyimiz o. Tezlerimiz ayrı ama başta bunun tartışılmasını istiyoruz. Onun için de zaten... Kendi kurumlarımız, Türk Tayyipleri Birliği, Sendikamız e, filan. Bunun dışında daha sivil bir inisiyatif olarak e, yapmak istedik. E, Başta da özellikle şunun için ya da içeriğini de yansıtmaya çalıştık başlıkta. Şimdi 12. yılını süren bir e, hükümet var ve aslında sosyal politika alanında en öne çıkardıkları alanlardan biri hatta en çıkardıkları sağlık. burada en Çok öldükleri. başarılı olduklarını söylüyor. Açıkçası toplumda da bu e, epey bir kabul görüyor doğru. Yani hatta muhalefet partilerine bile baktığımızda başka alanlarda... E, muhalefet ederken AKP'ye sağlıkta çok evet. muhalefet etmekte e, çekingen davranıyorlar filan. E, vatandaşın çok memnun olduğuna dair e, değişik özellikle TÜİK'in çalışmaları ver. Gerçi oraları biraz kuşkuyla karşılıyoruz. Yani vatandaş memnuniyeti en son %70'e filan çıkmış. Hani Norveç'te olmayan bir şey. Yani Norveç bizim <gülüyor> 20 katımız para harcayın. <gülüyor> Yani ya onlar çok beceriksizler, 20 kat para harcıyorlar vatandaşlarını memnun edebiliyorlar. Ya biz çok becerikliz <gülüyor> Ya da, da biz vatandaşımız <gülüyor> çok kanaatikar. Yani biraz da olsa bir şey aldığı için ağzı geliyor filan ama... ...sonuçta baktığımız zaman yalnız hani nereden en çok propagandasını yapıyor bu programı yürütenler... ...Saltta Dönüşüm Programı diyorlar buna... Onlar da hep propagandayı şunun üzerinden yapıyorlar. Eskiden hastaneye git demezdi, girilemezdi. Zaten SSK hastanesi ayrıydı, devlet hastanesi ayrıydı. Özele kimse giremezdi kapıdan içeriye filan. Şimdi biz bütün kapıları açtık. Gerçi özerlere kapıyı açtılar ama eski döndü şimdi. Gene yani. çok para ödedi ama her neyse... Ve insanlar artık şey, e, hizmete rahat ulaşıyor. Çok rahat rahatlıkla gidiyor. Muayene oluyor zaten sayılarda. Hep bunu gösteriyor. Hasta sayıları artıyor. Tetkiklerini bir MR çektirmek, tomografi çektirmek için aylarca beklerlerdi. Şimdi hemen o gün ertesi gün <gülüyor> çekiliyor falan. Bunlarda bir doğruluk payı da var doğru. E, yani ulaşımın bu dönemde sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaştığı doğru. E, ama bizim de gözlediğimiz... Evet hizmetin kalitesi. Şimdi bir kez... hani Gidiyor ama gittiği zaman tedavi olabiliyor. Bir hastaneye gitmenin amacı orada vakit geçirmek değildir. Hiç kimse hastaneye vakit <gülüyor> geçirmek için gitmez. Hatta çok güzel söyleriz halkımız. Allah düşürmesin. Tabii. Hani düş... Tabii. Düştüğü zaman da hastaneye bir an önce tedavisini bulup sağlığına kavuşup geri dönmek ister. Hani gittiği zaman ne kadar tedavi oluyor? Bu çok ters balı bir şey. O yapılan tetkiklerin filan, kendileri ne kadar... Yol gösterici, hekim için, hasta için ne kadar gerekli bu çok tarzımalı. E şeyde şimdi OECD ülkelerinde yaşlı nüfus bizden çok daha fazla olmasına da rağmen... ...bir vatandaş yılda altı buçuk defa gidiyor bir sağlık kurumuna. Bizde bu dokuza çıktı. Ve üçten başladı. Üç, dört, beş, altı, dokuz. Yani bu gidişle de doksan da çıkacak. Yani hiçbirimiz hastaneden çıkamayacak olacak. E niye bu kadar çok hastalanıyoruz? <gülüyor> bir tartışmamız yani, gerekiyor. Ben o arada bir şey girip sormak istiyorum. Yani biz bu kadar çok hastalanıyor muyuz acaba? Yoksa sistemde şöyle bir durum var. Yani ben şimdi hani bizler de sağlıkçı olarak e, gözlediğimiz bir şey var. Mesela üniversitelerin ki diğer şeylerin öyle e, SGK ile anlaşmaları var. Belli bir paket programı var. Yatmayan, ayaktan gelen bir hasta olduğunda belli bir limiti var bunun. Mesela siz hekim olarak hastadan beş yerine altı tetkik isteyemiyorsunuz. İstersiniz ama on gün sonra isteyebiliyorsunuz. O zaman belki hasta da beş yerine altıncı kere gelmek durumunda kalıyor. Tabii, Bu tabii. da etkili değil midir acaba? O, o, o, o etkili ve o tabii hekimler olarak bizi en çok rahatsız eden şeydi o. Böyle bir şey olabilir mi? Hastadan tetkik. Biliyorum ama, ama pratik olarak öyle bir paket evet. program deniyor. Şu kadar ücret ödüyor. Hmm. Eğer siz şey yaparsanız hatta bazı hastanelerde siniversitede var mı? Bilmiyorum. Mesela doktor tetkikleri giriyor. Şimdi bilgisayardan giriliyor. Evet. Diyelim ki o tetkiklerin tut, işte e, sosyal güvenlik kurumu ordu branş için muayene 45 lira diyor Tetkikler 50-60 liraya. Ekranda yazı belirliyor. Limite Limit aşılığı. Evet. Çok, çok kötü şey değil mi? Ben hekim olarak Hangi evet. hastadan ne gerekir? onu isterim. Hı. Yani hiçbir şey de istemeyebilirim. Aslında şu şu şu testler de gerekli ama limiti açtık onu şey yazamıyoruz. E, e, ya yani 10 an, gün sonra, gelin, 10 gün sonra yani. geri gelin diyor falan. Tabii tabii sistemin kendisinde e, öte yandan bakarsanız performans diye bir sistem var. Açıkçası ben e, hekim olarak ne kadar çok hasta bakarsam Hı. bana o kadar çok ücret veriliyor. Bu doğal olarak beni de hastayı daha arttırmaya yöneltiyor falan. Bütün bunlar var. Yani e, şeyde... Şunu zaten söyle, söylersek o bu program için kendi başına bir felaket olmuş olur. Yani hasta sayısı arttı sağlık programı <gülüyor> uygulandığı için dersek o zaten programı kendi başına kötü olmuş. Şöyle bir yönü var hani eskiden hizmete ulaşması hizmet alması gerekip de hizmete ulaşamayanlar şimdi hizmete ulaşıyor. Böyle bir yönü var bu. Doğru. Bu, bu da arttırıyor. Hizmete ama ulaşıyor ama hizmeti de... geçiremiyor. <gülüyor> yalanlanamıyor. Sonuçta evet. iyileşemiyor. Bir de hani asıl e, bizim tartışmak istediğimiz sonuçta da şey olarak baktığımız zaman hani nüfusumuz daha genç olmasına rağmen hani gerçek hasta diyelim. Çünkü hastalıkta da çok tartışmalı bir şey. Sabah evet. kalktım Başım ağrıyor, filan şimdi ben hasta mıyım değil miyim? Evet. Hakikaten çok ciddi hasta da olabilirim. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Eminim biraz uykusuz kalmışımdır falan ya da işte evet. gözlük takıyorum şimdi ama bana sordukları zaman nasılsın diye hastayım gözlük takıyorum <gülüyor> demiyorum da grip olursam ya da yakala herkes adatlıyorum evet. ama. Gene de e, özellikle e, gelişmiş ülkelere göre daha fazla hasta oluyoruz. Bu doğru. Hem daha fazla hasta oluyoruz hem de bu hastalığın tabii dağılımı da farklı. Yani daha yoksullar, daha... E, Kırsal kesimde yaşayanlar filan daha çok hasta oluyor. Ha büyük şehirler, metropoller gelişmiş ama onlar da başka bir nedenle daha çok. Yani hastalık üreten bir sistem var ortada. Zaten yani bunu tartışmamız buradan gerekiyor. Buradan kampanyaya bizim. bu kim hasta ediyor evet, bize Yani tabii, niye bu kadar çok hasta oluyoruz biz? Yani neler? sizin e, program başmadan önce söyleşirken e, deniz nokta Acillere başvurunun ülkenin okusunu korkunç bir şey bu oran. Biliyor tabii, tabii. A, A, acillere başvuru... ...Türkiye nüfusunun üzerine çıktı. Şimdi... Korku ben şey ben bu ya. 30 yıllık kimim <gülüyor> benim e, böyle kaba bir gözlemim, bir sağlık sisteminin e, performansı, başarısı en iyi acilde ölçülüyor. Evet. Çünkü siz diğer her yeri düzeltebiliyorsunuz. Şöyle yapabiliyorsunuz, böyle yapabiliyorsunuz falan. Şimdi ben eski SSK hastanesi çalışanıyım. SSK hastanelerinde hakikaten çok zorluklar vardı falan. Ama hastaneye yatan insanın bir şikayeti olmazlar. Hı -hı. Bir kere hastaneye yatmayı başardıktan sonra bir sorun Hı -hı. yoktu. Ama kapıda, poliklinikte, laboratuvarda falan Beklendi. vardı. İşte oralarda bir sıkıntı olursa sistemde ne sıkıntı eğer siz tamamını düzeltemediyseniz çözemediyseniz geliyor aciz serviste patlıyor. Bugün aciz servisleri bakanlıkta biliyor bunu biz de biliyoruz vatandaş da biliyor. Aciz servise müracaat eden hastaların yüzde yetmişi sekseni. ...acil değil. Bir tane... ...sistemle ilgili bir şey var. Az önce sizin de bahsettiğinizde bağlantılı. Mesela bu... E, şey ...genel sağlık sigortası... ...uygulaması ile birlikte katılım payları... Hı hı. ...eskiden de vardı ama... ...hem yaygınlaştı... ...hem arttı. arttı. Aynen Mesela aynen. üniversite... Aynen. ...hastanesine geliyor değil mi? Ya da devlet... ...hastanesine tek bir ilaç yazıyorsunuz. 2 lira ama sekiz lira... ...muayene, ücreti. muayene ücreti oluyor. Özele giderse on beş lira ödeye. Şimdi hı. vatandaş... ...bunu... ödememek için mesela daha Acil çok oluyor. acile geliyor. Burada da ben vatandaşı da açıkçası e, hani ayıplamıyorum da şimdi o 8 lira hani birçok benim için de ...birçoğumuz için de çok yüksek olmayabilir. Tabii. Ama hani o 8 liraya çok muhtaç olan insanlar tabii. var burada. Hani bir evine alacağı ekmeği düşünen insanlar var falan. Şimdi evet. o O da arttırıyor. Katılım payları filan sürekli arttırıyor. Burası böyle acayip bir şey oldu. Polikliniklerden taşan oraya geliyor filan. Ve başa çıkılmaz bir hale geldi. Bu tabii Ben aynı zamanda acilde de uzun süre çalıştığım için oradaki en kötü şeyi de gerçek acil hastayla ilgilenemiyoruz. Evet, evet. Kimin tabii. başına ne geleceği ya bir ya. Korku Korku. Ama sonuçta poliklinikler, aciller, özeller, devlet hastanelere, üniversiteler, tabii üniversitelere çok giremiyoruz ama ...ayrı bir dert değil mi? Yani evet. Herkes üniversiteye gitmek... ...çok hoş geliyor bana da... Şimdi ...hasta olarak çok hoş geliyor falan ama... ...ama o zaman Gerçekten ihtiyacı olan e, çok komplike hastalara... E, ...bakılamıyor bu e, gö, durumda. Göğüs Çünkü hastalıkları profesörü bir arkadaşım... ...geçen de sohbet ediyorduk... ...hastaya sormuş sabah poliklinikten... Ne ...şikayetim var, öksürüm var... ...ne zamandan beri? Sabahtan beri. Sabah kalkmış öksürüğü var ve göğüs hastalıkları... ...üniversiteye <gülüyor> <şeyini>, girdi. <gülüyor> halbuki hani... onun bir aile hekimi sağlık ocağına gitmesi lazım. Orada tedavi olamazsa filan artık böyle çok dirençli bir vakaysa. Üniversitede gelmesi evet, üniversitede evet. onun her yönüne tetik. Ama sonuçta sistemin kendisi. Bir de tabii öyle bir yön var. Sonuçta biz bütün bunları söylüyoruz ama bu işten e, karlı çıkan kesimler de var. Yani ilaç firmaları karlı çıkıyor. Tamam ila e, fiyat politikalarıyla onların şeylerini baskıldılar ama ilaç e, tüketimi sürekli artıyor. Türkiye'de ne kadarını doğru kullanıyoruz, evet. ne kadarını İşte teknoloji firmaları karlı çıkıyor sürekli artık. Türkiye'de yani, ortalama her vatandaş 4 defa tomografi çektiriyor sen yani, de yani çektirmiyor Avrupa şeylerinin çok üzerinde. İşte de çektirmeyen kendinde böyle bir şey, eziklik hissetmeye başladı. Yani sen hala bir tomografi çektirmedin mi? kaç aydır falan ya. Bunlar karlı çıkıyor. E, özel hastaneler karlı çıkıyor. Özel açık konuşmak gerekirse. Cumhuriyet'in değil mi 90 yılındayız 80 yılda alamadıkları mesafeyi son 10 yılda aldılar nasıl aldılar çünkü bütün hastalar oraya yönlendirildi paralar oraya yönlendirildi evet. orada karlı çıkan bir şey var ve bu sistem sürdükçe onlar karlı çıkacak ama biz zararlı çıkıyoruz biz evet. daha çok hastalanıyoruz bunu tartışmamız gerekiyor niye bu kadar çok hasta oluyoruz yani tabii ki hasta olduğumuzda gidelim ve tedavimizi olalım ilacımızı alalım gerekli olduğu yerde en yüksek teknolojiden faydalanalım. Tabii ki. Bütün bunlar olması gerekli. Ama gerekli, gerekli, yerde. Ama gerekli olduğu gerekli. yerde yoksa her yerde filan değil ama hepsinden önce hasta olmayalım yani. Şimdi Bizim talebimiz bu şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim. Yani iş, hastalığa, sağlığa, işletme yönetimi mantığıyla bakılıyor. İşletme Hı. yönetiminde müşteri terim tabii, vardır tabii. biliyorsunuz. Ee, burada da sağlıkta da müşteri hasta. Yani büyük oranda hasta. Tabii, tabii. Başka Aynen, şeyler öyle. de var ama... E, şimdi tamam e, bunu da kabul edelim. Hani bu bir terim olsun sadece ama... ...işletme yönetiminde müşteri çok kıymetlidir. E, ama bizim hastalarımız... ...maalesef zorluk çekiyorlar. Tabii, yani tabii. o demin sizin bahsettiğiniz... ...hizmete geliyor, kapıya giriyor... ...kapıyı açıyor ama... ...hizmeti alamıyor ki aslında. tam olarak. Müşteri Almış. memnun değil geldi. Yani. Müşteri memnun değil <gülüyor> ben bir o sizin istemem gibi... işte e, ama onu ben alamıyorum yani ben de onu çok ters. Şöyle bir yönü var. Eski yıllarda insanlar hizmete ulaşamadığı için şimdi nerede hizmete ulaşmaktan gelen bir memnuniyeti var. Ama E, ...giderek onlar da daha fazla sorguluyorlar... ...yani doktorun orasına girmem... ...geçen de bir yakınım söylüyor bana... ...çok iyi... ...biraz da böyle şey... E, ...esprili bir <gülüyor> insandır... ...ya doktor bu reform çok iyi olmuş dedi. ...hastaneye gittim eskisi gibi böyle kuyruk yoktu. yok... ...internet herhangiğim aldım falan gittim İyi ...iyi dedim ne kadar güzel... ...yalnız bir şey anlamadım dedi dedir dedi, dedi... ...doktorun orasına girmem de çıkmam bir oldu dedi... ...yani hakikaten böyle sürekli ya. hasta bakınca falan böyle... ...yüz yüz falan Şu, böyle... ...kim hasta ediyor... kampanyasındaki yani kim hasta ediyor bizi şıklarını Bakalım çok güzel hazırlanmış çünkü çok katılıyorum. Fakat burada da galiba şöyle bir şey var. Bu e, parti tercihleri şu 10-12 yıldır insanların bir türlü bir sürü e, olumsuz gelişme bizlere göre olumsuz geçmeye rağmen e, partilerine toz kondurmamaları yine galiba bir kimlikle ilgili bir şey. Yani e, o insanlar adam yerine yer, adam yerine konmalarından o kadar mutlular ki <gülüyor> kapılarda saat dörtte beşte kuyrukta beklememek. ...onlara demek ki o kadar acıtmış ki... ...şu anda tabii, tabii. on beş dakika yerine beş dakikada... ...yalap çalap bir muayene olmak... ...ikinci sırada kalıyor onlar için. Doğru Gibi bunu geliyor gözlüyoruz olarak. ama... ...işte bunu aşmamız ama... gerekiyor. Bir <gülüyor> evet. hastalandığımızda bize Elbette yeterli ki. süre tamam. ayrılması gerekiyor. Yani tabii. biliyorsunuz şeyde... ...hız birçok meslekte şeydir... ...başarı ölçüdür filan daha başarılı... ...ama hekimlikte hız öyle bir şey değil... ...hız tabii. çok çarptıyor... ...bütün süreci... ...sizin tanı koymanızı, onu tabii, tedavi tabii. etmenizi falan... bir onu sorgulamak gerekiyor. Bir de diyeyim, neden bu kadar çok yani Biz hastalanmayalım yani. Evet. Bir de bir şey, şey var. Şey. Hemen müzik arası vereceksin. Ondan önce şunu söyleyeyim. Ee, yani şimdi ben o istatistiklerle falan kendi yaşadıklarımı hiç bağdaştıramıyorum. Hani hastaneye de ulaşıyor diyoruz hı. ama şimdi internetten veya telefonda randevu alıyor hasta. Şimdi benim birçok yakınım benim Kaç hastanede üniversitede olduğumu bilip bana. Ya hocam işte biz randevu alamıyoruz. Hı hı. Bir haftadır gece 12'de başına oturduk randevu alamıyoruz hı. gibi şikayetler de var. Nasıl da ulaşılıyor? Kolay ulaşılıyor. Hani o da tartışılır belki. Ee, kesinlikle. Özellikle belli branşlar, belli bölümler e, daha böyle e, hani daha spesifik alanlarda ulaşmakta zorluk çıkıyor. Gerçekten internet kullanamayan, tevbete, tevbete. telefon kullanamayan insanlar var. Hmm. Şöyle oldu zaten sistem şuna döndü. Bu internet telefon randevu veriyor ama eski usul elden de numara dağıtıyor evet. zaten. Evet. Hepsi bir arada karışmış oldu. Onun da tabii ki internetin, telefonun avantajları var ama çok sıkıntıları da var. Yani insanlar ulaşamıyordu falan. Böyle bir Ee, şey, karma, bir yani. karma bir sistem Peki bir müzik arası verelim ondan sonra söyleşimizi bu. Kim hasta ediyor bizi neler bizi hastalandırıyor ve bu kadar hastaneleri akımlara yol açıyor buna bakacağız. Bugün üç parça diyeceksiniz. Üçü de yeni çıkan CD'ler. İlk olarak bir Fransız grup iki kişiden oluşuyor. Nina Gern ve Johan Honekin. İkisi de Toulouse'lu. iki genç müzisyen. Ama hem CD'lerin adı Cats on Trees bir İngilizce bir ismi var. Hem de parçaların İngilizce سیستند می‌کنند. این دو دیلی دارند. این دو دیلی دارند. Cats on Trees e, grubundan dinledik. Science Call isimli parçaya seslendirdiler. 7 Şubat 2014. Doktor Osman Öztürk'len 94.9 açık radyodan önce sağlık programında kim hasta ediyor bizi kampanyasını tartışıyoruz. Ve e, program bu ikinci e, bölümünde e, gerçekten kim hasta ediyor bizi sorusunun nelere yanıt arıyor? İsterseniz buna bakalım biraz. E şöyle şimdi hastalık sanki hani neticede hastalık bireysel olarak benim bedenimde oluşuyor. Genel olarak da işte fiziksel, kimyasal, biyolojik, bakteriler, mikroplarla evet. filan oluşuyor. Böyle baktığımız zaman hastalık da bireysel bir şeymiş filan. Hani bir, bir insanın hatta neredeyse kendi sorunuymuş gibi. Ama öyle de olmadığını biliyoruz. Hastalık aslında bir toplumsal bir olgu ve... Sizin yaşamınızdan, çalışma koşullarınızdan, beslenmenizden, barınmanızdan filan kaynaklanan etkenler sonuçta geliyor. Sizi hasta ediyor. Hani bunun tartışılmasını istiyoruz biz. Şimdi bakıyoruz mesela Türkiye'de kronik bir işsizlik var. Hani işsiz olan bir insanın sağlıklı olması Mümkün değil. Zaten hani... ...onu da belki söylemem gerekiyor... ...hani biz özellikle hastalıktan çok... ...sağlığı tersmek istiyorum. Hekim olduğum için... ...benim dilimde hep hastalığa kayıyor. Halbuki... ...sağlık ayrı bir şey. Yani saat hastalık... ...olmaması durumu değildi. Sağlık daha geniş bir şey falan. Dediğim gibi şimdi... bir ...işi yok, bir geliri yok... ...ailesini geçindiremiyor, kendisi zar zor... ...yardımla, şununla, bununla... ...karnını doyuruyor... ...bir evi yok, sağlıklı bir... ...konutu yok falan... E bu insanın hastalanmaması mümkün değil. Bunu hep birlikte tartışmamız lazım. Niye yani bu ülkede neden hala işsizlik sorunu çözülemiyor? Ve gerçekten orada çok garip bir şeye geldik değil mi? 12 yıldır ülke yöneten <gülüyor> siyasi parti hani gelirken bütün siyasi partiler de gibi onlar da söz verdi. İşsizlik evet. sorunu çözülüyor. çözmedik. Şimdi niye çözmedi dediğimizde e, sen çözebiliyor musun diye karşılık veriyor bana. Ya benim sordum diye ki sen bu iktidarsın evet, ve 12 tabii. yıldır yönetiyorsun. Yani bunun bir e, tartışılması gerekiyor. E, çalışanlara bakıyoruz açlık düzeyinin altında bir asgari ücret. Yani karını ne Hı. kadar doyurabiliyor? Ha, tamam sigorta çalışmak en azından şey da avantajlı bir e, sigorta priminiz yatıyor. Çalışmayanlarla ilgili orada da çok sorun var. Onu da söyleyeyim hani şunu söylediler bize. Herkesin sigortası olacak prim çalışanın çalışanınkini zaten patron ödeyecek çalış e, bağımsız çalışan filan de ya da işi olmayan da kendisi ödeyebiliyorsa kendisi ödeyecek ödeyemiyorsa de ödeyecek. devlet ödeyecek diye Yok. öyle olmuyor çalışmıyor ve işsizlik sigortası da yararlanmadığı için e, oradan prim ödenmiyor ama öyle çok garip bir sistem var aylık yaklaşık kişi başı 300 lira geliriniz varsa falan. Devlet sen zenginsin diyor prim ödemiyor. Çok fazla insan var aslında gelen sağlık sigortası evet. da yararlanamayan. Ama gene de çalışırken hani bu avantaj e, oluyor bir sağlık hizmeti alabiliyor bari. Hani beş dakikada olsa muayene daha kısa da olsa filan. Ama yani bir asgari ücretle gerçekten nasıl geçiniliyor ya? Nasıl geçiniliyor asgari ücretle? Yani o insanın sağlıklı olması filan. Mü? Hani mümkün mü böyle bir şeyde e, taşır çalış? Şanlara bakıyoruz. Taşeron sistemi müthiş yayılmış vaziyette ve gerçi artık temel istihdam biçimi taşeron şirket. Ana işverene bağlı çalışan neredeyse kimse kalmadı. O üst düzey yönetici falan. Taşeron şirket var ve taşeron sistem her zaman için diğerinden daha kötü. Bizim hastanelerde tabii çok yaygın. mesela tabii, diyor, tabii, diyor, tabii. sağlık hastaneler. E, Devrimci sağlık iş e, işte onlar arasında örgütlenirken benim çok şey e, ilgimi çekmişti. Bir çalışma yapıyorlar e, hastanelerde çalıştı taşeron firmalara bağlı çalışanlar arasında hani gidecek sendik olarak örgütlüyorlar orayı. Nedir talepleriniz diye. hani Doğal olarak şeyi beklerim ben çalışma koşullarımız üzelsin ücretimiz iki kat olsun üç kat olsun. En önde gelen taleplerin birincisi. ...yıllık izinlerimizin yarısını bari kullanabilirim. Yıllık izin kullanamıyor. Çıkarıyor çünkü. Geri alıyor falan. 11. ayda şu. İkincisi de o çok böyle trajik gelmişti. Normal işçi olmak istiyoruz diyorlar. Normal işçi olmak. Hani normalde insanlar işçi olmaktan kaçar hani... O işçilik ağırdır, zordur falan. E şimdi bu koşullarda çalışan insanların e, Türkiye'deki çalışma saatlerini biliyoruz. Resmi olarak 45 ama hani OECD ülkelerinde falan baktığımız zaman en çok çalışanlar aslında Türkiye'deki işçiler. Fazla mesai der falan bir angarya. E, bu koşullarda insanların e, hasta olmaması mümkün değil. Güvenceleri de yok yani güven, tabii, insanın doğru. kendini güvende hissedememesi Rahatlikle en atılıyor. bir stres ve hastalık Tabii tabii e, hastalık yani geleceğin, kendi geleceğinizi kurgulayamıyorsunuz sürekli bir stres. Bugün Türkiye'deki çalışanların hani kamu çalışanlarını da bir kenara koyalım ki kamuda da bugün önemli ölçüde işte, taşeron istihdam başladı. Özel sektör çalışanların yarın gittiğinde çalıştığı yerde kapıdan içeri girebileceğinden emin olanların oranı yüzde beşi geçmez. Yani yüzde doksan, doksan beş. her an için işsiz kalabilirsiniz, sağlıksız kalabilirsiniz, tamam. evinizi geçinler. E, bu, bütün bunlar, tabii ki sağlık sadece bedensel değil, aynı zamanda olsa, bütün bunların e, tersilmesi gerekiyor ve buraları bizim düzeltmemiz gerekiyor. E, çocuk işçilik Türkiye'de hala çok yaygın. Yani Geçen seneydi değil mi? 15 yaşında çocuk kafası pres makinesine kapılarak hmm. parçalandı. Ve iki ay filan yattı galiba. O patron hmm. sonra bir para cezasıydı. işte aileyi filan de anlaşılan birbirler para hmm. vererek ikna ettiler. Şikayetlerini geri aldırdılar. Bizim kültürümüzde 15 yaşında erkek çocuğu mutfağa göndermeyiz. <gülüyor> Kız çocuğu göndeririz hmm. erkek çocuğu göndermeyiz mutfağa. Orada ocakta filan oynar diye şey yaparız. Hmm. 15 yaşında çocuğu fabrikada... Pres makinesi de çalıştırıyorsun ve orada parçalanıyor kafası filan. Şimdi bunları filan bizim tartışmamız gereken iş kazaları var yani. İş kazaları, hmm. iş güvenliği. E, geçenlerde de geldi Fransız sosyolog burada konferansla evet. verdi. Çalışmak Aynı. sağlığa zararlı. Çalışmanın kendisi gerçekten çok büyük riskler içeriyor. Bizim hmm. e, hastane ortamlarımız da tabii. aslında çok yüksek riskli. Tabii bizim de çok yüksek riski... ...buralarda burada bakıyoruz. Şimdiye kadar zaten yetersizdi bu e, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri. Şimdi güya yasası çıktı ve yaygınlaşıyor ama şöyle yaygınlaşıyor. Piyasaya açılarak yaygınlaşıyor ve bir, bir takım şirketler kuruldu. Şimdi her yerde bu hizmeti veriyorlar ama hizmetin kendisi yok aslında. Kağıt üzerinde verirler. Aslında zaten hani piyasacılığın kendisi böyle her alanı kar olarak, olarak gören... Dünya görüşü sağlığa da bu gitti. Şimdi sağlık e, dünyada da e, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasıdaki refah devletleri döneminde Sovyetler Birliği filan sosyalist ülkelerin varlığı nedeniyle kapitalist ülkeler de buraları e, daha kamucu yaklaşıyorlardı. Kamu tarafından veriliyordu bu hizmetler. Ama o e, sosyalist blok falan yıkılıp, Bu neoliberal döneme girince her alan artık kara dönüştü. Hı. Eğitimden de kar edeceğiz, sağlıktan da edeceğiz, sosyal güvenlikten de. Yoksa refah devlet döneminde buralar hani kar değil devlet yürütsün falan. Şimdi zaten bunun kendisi bir sorun. Kar e, edebilmek için daha çok hasta bekliyor. Daha çok hastalığınızı. Hani bütün e, bunları tartışmamız gerekiyor. E, e, savaş yani tamam... <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Son bir yıldır çatışmalar kesildi. Dağlardan gençlerin ölüm haberleri gelmiyor. Dağlardan gelmiyor ama bu sefer de bağlardan, meydan, bağlardan. meydanlardan gelmeye başladı. Suriye gelmeye Oralardan gelmeye başladı. E meydanlardan gezildiren içinde Tabii. Tabii. yedi insan öldü yani. Kaç aslında yaşında? oralarda çok geçmiyor ama çok trajik bir öykü var. Taksim'de 80 yaşında emekli bir öğretmen sadece ve sadece... Taksim'de e, arka sokakta oturduğu için gazdan etkiledi. Ya, yani 15 evet. gün sonra ölüyor Hı. yani bana. Kızım bana Amerika'da yaşıyor. O mail atmıştı. Emekliğimizdeki öğretmeni falan hala böyle 85 yaşında hatta. Selim Önder böyle gidiyor işini görüyor falan. Öldü ama hani bu kanıtlanamadığı için oralarda çok ismi geçmiyor. Neyse gene de hani çatışma e, o Güneydoğu'daki çatışmaların durmuş olması çok mutlu ediyor bize. Ama hala o tehlike geçmiyor ve çatışma ortamları hani. Kendisi zaten ölümlere yol açıyor, yaralanmalara yol açıyor. Aynı zamanda sağlık hizmetini çok aksatıyor bize o dönemlerde. Birçok arkadaşımız yargılandı. Tedavi ettiği hasta, örgüt üyesi diye ben nerede? Tabii gibi. yani o kadar bütün bu verdiğiniz örnekler, başlıklar, kim hasta ediyor bizi sorusun başlıkları, alt başlıkları. O kadar tıbbın bir sosyal bir konu olduğunun kanıtları ki. Ee, savaştan bahsederken e, hani biz beti gülen gülerek belki yani Suriye e, sınırına kayd dedik. E, oradaki göçmen kampları, Suriye'de tabii, olup bitenler denilen, oradaki örneğin aşılama programlarının aksaması, bizde de çocuk felcinin tekrardan ortlaması ve tekrardan ve evet. kızamın e, inanılmaz iki sene önce kızamık Türkiye'de bir yılda 75 oldu, şimdi 7508 bin'e geldi kızamık sayısı. Tabii, tabii. Yani e, bütün bunlar işte köşenizde, kenarınızda bir savaşın olması. ...bütün bunlar nasıl bütün sağlık programlarını aksatıyor... ...nasıl sağlığı direkt olarak etkiliyor... ...çok bir yönetme... de biliyorsunuz o sıra bir e, şey... ...Musaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan... ...bir açlık evet. grevi yapmıştı tam sınırda... ...biz de gitmiştik, ben de gitmiştim... ...hani daha yakından görme olanam oldu... ...hakikaten Suriye'de zaten... Evet. bir ...çok denetimsiz sağlık hizmetinin... ...verilemediği bir savaş yaşanıyor... ...ama onlar... Geçiyor sürekli bu tarafa ve Sağlık Bakanlığı o konuda yeterli tedbir alamadığı için şimdi tekrardan çocuk felci aşılaması başlattı. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da evet. Saraçhane Parkı'na gittin orada Suriyeliler yatıyor evet. yani parklarda şeylerde. Onların aşısı var mı yok mu bizim çocuklarımıza zaten. Bütün bunların işte e, tarsınması gerekiyor. Bunlar olduğu sürece tabii bizim sağlıklı olmamız mümkün değil. Dediğim gibi şeyde... ...hani genel olarak bu sağlık eşitsizliklere baktığımız zaman... ...kırsal kesimde yaşayanlar, şehirde yaşayanlara göre daha dezavantajlıdır... ...ama şehirlerin de özellikle bizim gibi şehirler... ...hele İstanbul gibi şehirler bir başka açıdan daha dezavantajlı hale gelmeye başladılar... ...e valla aç ağaç görmüyoruz yani biz... ...ben birkaç önce bir kongrede sunum yapan hoca özel de merakıymış fotoğrafçılık falan... Hı. Bu sene İstanbul'da sonbahar çok uzun sürdü filan diye ağaç yaprak resimleri hmm. gösterdi işte yeşilin gri'nin kırmızının bütün tonları var yapraklarda filan ben o zaman fark ettim hakikaten İstanbul'da bu sene şey sonbahar hmm. çok hmm. uzun sürdü ama hani sonbahar da uzun sürse kış da uzun sürse yaz da uzun sürse biz onu fark etmiyoruz çünkü biz beton blokların evet. arasında hmm. yaşıyoruz i̇şte en son gezi'deki e, tersmadan oradan çıktı yani. ...hakikaten halbuki yapılan çalışmalar var... ...hani bir şehirdeki... ...yeşil alan ne kadar fazla olursa... Elbette. ...yaşam süresi de uzuyor... ...yani şehirler öyle yerler... ...biz onun için zaten daha çok evimizin... ...güzelliğiyle falan övünüyoruz... Hani ...dışarı sokağımızla övünebilecek bir halimiz yok... Hiç ...parklar yok, bahçeler yok... ...havamız temiz değil... E, ...bütün bunlar... ...sonuçta bizi hasta eden şey der. yani Yani bu, bunları tartışmak değil bu, biz. Bu e, gazetede kim, kim hasta ediyor bizi kampanyasının duyurusunda... ...bugün içinde bulunduğumuz yerel seçim sürecinde... ...şu cümle çok hoşuma gitmişti. AVM kafalıların hmm. alışverişçi zihniyetlerine karşı... ...dayanışmacı paylaşımı bir ortak akıl ve yürekle soruyoruz. Bu AVM kafalar <gülüyor> deyimi çok sevdim. Hakikaten bu ile ilgili bu son bir hafta için... Hani ...birazcık e, işi sulandırayım bir başka müzik arasına geçmeden önce... Ee, Cumhurbaşkanı Roma'ya gitti. Roma'nın hmm. kentinin ne kadar güzel bir kent olduğunu, işte açık hava müzesi gibi tarih eserlerin çok bol miktarda ve işte sokaklarda görüldüğünü. Üstelik de çok gökdelen ve AVM olmadığını büyük bir hayretle Ya yani dalga mı geçiyor, bizimle mi dalga geçiyor? <gülüyor> Kendine dediğini farkında mı? Bunu ama ben şeyi onu bekliyorum. Bu... Haliç hani, hani temizhane filan geçerken evet. dikkat ederseniz ortada böyle küçük bir adacık belirdi. Giderek daha belirgin hale. Oraya ne zaman AVM yapacaklar diye değil mi? Diyorum <gülüyor> ya. Kesin birileri gözlüyordur gelip geçtikçe. Şuraya bir AVV yapsak, bir şey yapsak <gülüyor> hakikaten hiç boş arsa kalmadı yani. Bırakın böyle parkış sunumlu bir. E, burada hasta olmamak mümkün değil evet. ki. Şimdi biz hekim olarak diyoruz. Mesela Türkiye'deki e, kabaca her üç kişiden biri yüksek tansiyonlu. Ne diyoruz hani ilaçtan ilaçtan önce biliyoruz ki bu işte sürekli hareketsiz olan yaşam biçimi buna yol açıyor. Spor yap e ama nasıl spor yapacağım hani param yok salona yani ne var diyoruz falan koş. Bir salona falan şey yapma koş yürü falan. E nerede yürüyecek ya. ama nerede yürüyecek hakikaten İstanbul'da hani yürünebilecek. neresi var çıksanız normal yolda yürütseniz o, o daha kötü sürekli egzoz soluyorsunuz falan. Sadece yürüyüş yapabileceğimiz bir yer mahallemizde bir park olsun da sabah yürüyüş yapabiliriz. Belki şimdi siz bunları anlatınca şöyle şeyler geliyor aklıma yani hani sağlık aynı zamanda ruhsal fiziksel olmanın yanında toplumsal da bir iyilik hali olduğu için bizim sağlığımızdan da devlet aslında sorumlu. Değil tabii, mi? Tabii, Burada tabi devletin tanımı, devlete felsefi çok... bakış açısı da önem kazanıyor gibi. Yani devlet sizin bu bahsettiğiniz işsizlik, çocuk işçiliği, taşeron, çalışan ücretleri vesaire gibi ana başlıklar altında özetlediniz. Devlet bunları halkına eşit oranda sağlamayarak ve bazı şeyleri de gezi olayları örneklerini konuştuk. Oradan Ee, hani dayatmaları da göz önüne alırsak devlet topluma hani dışarıdan zorla dayatılmış bir güç müdür? Yani buradan devam edelim isterim. ara vereceksiniz ee, ya da isterseniz belki isterseniz daha rahat konuşursunuz. Odur. Çünkü tamam. uzunca bir evet, konu. Uzunca ee, 61 ve 80 Anayasasından hmm. başlamak Süper. gerek <gülüyor> çok iyi. O zaman bir ara daha yine e, yeni bir CD bu kez ülkemizden bir grup Koliva'dan dinleyeceğiz. Karadeniz'den e, bir genç müzisyenler topluluğu Yüksek Dağlara Doğru ismini verdikleri bir CD çıkartlar. Kalan plaktan çıktı. Bu CD'de yer alan bir parçayla Koliva karşımızda salladım çemberimi. den kenna oturdum boyuk taşa den kenna oturdum boyuk taşa karışmak ister gözümden akan yaşa karışmak ister gözümden akan yaşa salladım çember rum'u takıldı güldalina salladım çember rum'u takıldı güldalina iki kadeh içtim ya gelürsen iki kadeh içtim ya gelürsen akılma Mudundali çam dalini bağladım yolcettim yarım oturuptan aladım yol citim Yaumi oturup da ağladım, ağladım. Solladım çemberüm mi takıldıdi Güdalina Anladım çemberüm mi iki kave hiçm biryar aklıma iki içtim, yar, aklıma <Gülüyor> yaylala çoban alamazdım ben ama beni ben ama beni çemberi takıldı günaline salagum şemberummi takıldı günaline iki kadeh içtim mi yar gelirsen aklım mı iki kadeh içtim mi yar gelirsen aklım mı iki kadeh içtim mi yar gelirsen aklım mı iki kadeh Yedi Ocak 2014 94.9 Açık Radyodayız. Önce Sağlık programına Doktor Osman Üstüklen e, söyleşiyoruz. Bu Kim hasta ediyor bizi isimli kampanya e, bağlamında daveti biriktiği ara vermeden önce bir sorun vardı. Bir sorun vardı. Onu hani belki radyosunu <gülüyor> yeni açanlar için tekrar etmek gerekebilir. Ben e, Doktor Osman Öztürk'e şunu sordum. E, siz çok güzel hani bir önceki bölümde özetlediniz aslında hani Kim hasta ediyor bizi derken işte işsizlik konuştuk, e, çalışan ücretlerinin düşük, asgari ücret taşeron işçiliği, çocuk işçiliği vesaire. Bu o, daha da arttırılabilecek başlıklar e, bakıldığında, bu başlıklar incelendiğinde görüyoruz ki aslında e, bir e, nasıl söyleyeyim hani devletin e, rollerini de göz önüne aldığımızda ve hani sağlığın da bir anlamda toplumsal iyilik o, olduğunu da anımsayarak hı hı. o zaman e, şöyle diyebilir miyiz yani toplu Toplum, devlet dediğimiz kavramı sorgularsak ki biliyorsunuz bu Aristo'dan, hı hı. Platon'dan beri sorgulanan tezler yapılan bir şey. En azından sorgulanamayacak bir kavram değil. Değil, evet. <gülüyor> Sorgulamamızı izin veriyorlar. O zaman bu sağlığımızın sorumlusu devlet mi? Yoksa devlet bize işte sizin bahsettiğiniz bu başlıklar altında hani devlet topluma dışarıdan zorla kabul hı hı. ettirilmiş bir güç halinde mi görünüyor? Onu sormak istedim. Tabii e, aslında hani sağlık deyince dediğim gibi daha çok hastalık, hasta olma hali bireysel bir şey anlaşılıyor falan ama hani, az önceki e, sohbetin önceki bölümlerinde de bahsettik. Aslında toplumsal bir olgu. Aynı zamanda siyasal bir olgu. Çünkü Sağlık politikalarını siyasetçiler belirliyor ve onların belirlediği <gülüyor> politikalar sonuçta geliyor. Bizi ya daha çok hasta ediyor ya daha az hasta ediyor. Hasta olduğumuzda tedavi olmamızı sağlıyor ya da olmamızı engelliyor. Hatta hatta tedavi bile bunlar etkileyebiliyor. Şimdi çok bilinen bir örnektir. Kalp hastalıklarında Amerika'da daha çok kalp hastalarına cerrahi uygulanıyor. Bypass yapılıyor ve Kanada'da da... Diğer tedaviler, Hı -hı. ilaç tedavisi, stentifler şimdi niye yani bu iki doktorlar çok mu farklı birbirinden yani ya da Hı -hı. tıp bilimi Amerika ile Kanada'ya geçerken bu kadar... sınırda çok mu değişiyor? Değil ama Kanada'daki daha kamucu bir sistem olduğu için onlar evet. bakıyorlar. Ha, şu da bildiğim kadarıyla izleyebildiğim kadarıyla. İkisinin birbirinden çok bariz farkları da yok. Karşılaştırmalar yapıldığında hani Amerika'da bypass olduğu için insanlar çok daha uzun yaşıyor. Hı hı. Ya da Kanada'da olmadığı için de çok uzun yaşıyor diye şey yok. Parçımalı değişik seriler var ama ekonomik sistem Amerika'da özel sistemin üzerine oturunca orada kar şeyden geliyor. Ameliyattan, böyle, ameliyattan geliyor. Yani siyasetçi böyle belirlediği zaman Ben e, sağlık sistemi özel sektörün üzerine oturtacağım dediğinizde otomatik olarak sizin ileride kalp hastası olursanız ameliyat olacağınıza karar veriyor aslında. Evet. Hani bunu soyut bir şey değil, somut bir şey. Şimdi Türkiye'de de zaten böyle oldu. 1961 Anayasası'nda e, sağlık devletin görevi olarak tanımlanmıştı. Ama dediğim gibi o zaman zaten bütün dünyada da refah devletleri, sosyal devlet uygulamasında böyleydi. Dünya da böyleydi. Sonra dünyada işte o sosyalist... Blok yıkıldı, liberal politikalar gelişti falan. Aynı şey Türkiye'de oldu. Mesela 82 Anayasası'nda bu madde değiştirildi. Hmm. Sağlık devletin görevi olmaktan çıkarıldı. Devlet sağlık hizmeti vermek için... E, şey, evet, ...kamu, e, kamu, e, kamu e, ve e, özel şeyleri koordine eder. Sağlık kuruluşlarını <gülüyor> koordine eder. Hatta garip de bir şey kondu. Bu amaçta gerekirse genel sağlık sigortası da kurulabilir diye anayasaya kondu. Anayasasında genel sağlık sigortası olan başka bir ülke var mı? Bilmiyorum bunun anayasada <gülüyor> ne yeri var bilmiyorum ama sonuçta politikalar oradan başladı zaten değişmeye. Başladı. Ve zaten <gülüyor> bugün 12 yıl oluyor AKP'ler ve doğal olarak onu eleştiriyoruz ama bundan öncekilerin de politikaları benzer politikalardı biz mesela. Genel sağlık sigortası, aile hekimliği, hastanelerin işletmeye dönüşmesi, özellik, özel sektörün teşvik falan 25 yıldır neredeyse bütün hükümet programlarında vardı. Bir ara DPSVP iktidarı rahmetli Yıldırım e, Aktunan Sağlık Bakanı uygulamaya çalıştı olmadı filan. O zamanki koalisyon hükümetlerinden şundan bundan fırsat olmadı. Yoksa mesela genel sağlık sigortası benim evimde yarım düzine kanun tasarısı var. Hep getirdiler meclise geldi geri döndü. Ama politika bu yöndeydi ama son on yılda bir siyasi iradede olunca artık iş değişti. Ve mesela e, Türkiye'de iktidar partisi hiçbir zaman özellikle biz bu sağlık programı özelleştirme olarak tanımladığımızda Bunu kabul etmiyor. Tersine hatta işte şey, bunlar iftiradır muhalefetlerin filan iftiraları diye. Ama ben size bir şey söyleyeyim. 31 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan Avrupa Birliği 3. Ulusal Uyum Programı. Ee, sanırım birincisi 2000'de, ikincisi 2003'te yayınlanmıştı. Bu 2008'in sonunda yayınlandı. Sağlık. ...özelleştirme başlığı altına alındı. Şöyle tanımlanıyor tabii... E, ...özelleştirme vizyonu... ...çerçevesi işte şu şu alanlardan... ...telekomünikasyon falan devlet tamamen... ...çekilecek, sağlıkta da... ...devletin payı azalacak. Şimdi evet. tamamen çekilince... ...o zaman devlet olmaktan çıkıyor... ...hani Sahraaltı, evet. Afrika'da... ...devlette de yok, sağlıkta yok falan... ...ama sonuçta gerçekten politikalar... ...böyle devlet Ama artık... Burada bu Dünya dünyanın Bankası dünyanın, dünyanın, ...bütün bu programlar zaten... ...Dünya Bankası... Şimdi, Ben bir zamanlar şöyle söyleyeyim bir AKP milletvekiliyle birlikteydik bir panelde. Ben dedim ki Türkiye'deki sağlık politikalarını Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden değil de evet. Hazine Müsteşarlığı'nın web sitesinde İMF ile ilişkiler bölümünden izliyorum. O çok kızdı. Meclise mi sen egemenliğe mi? Ama öyle izliyordum. Çünkü IMF ile yapılan 18-19. Stand Anlaşmalarında sağlık bir anahtar olarak kabul edildi ve Aile hekimliğine ne zaman geçilecek? İlaçtaki katılım paylarının ne, ne kadar olacağım? artırılacağı bütün oranlarla pazarlık konusu yapıldı. Genel sağlık sigortasının ne olacak? Tabi IMF Dünya Bankası da bunu şey için yapmıyor. Hani e, hayrımıza da yapmıyor, düşmanlık olsun diye de yapmıyor. Ne onların da şöyle bir vizyonu var. Hayat denilen şey eşittir. Kapitalizm insanlar zaten. Kâr. Kapitalistlere hizmet için bu dünyaya gelirler. Onlara daha fazla kar elde ettirmek için gelirler. Bütün alanlar da kapitalizmin kar edeceği alanlardır. Bu sağlık ve sosyal güvenlik eskiden kalmıştı. Şimdi burayı da biz kapitalist ilişkileri burada hakim hale getireceğiz. İşte bunun için de genel sağlık sigortası olacak. özel e, Sigortacılık teşvik edilecek, özel hastane teşvik edilecek, kamu hastaneleri... ...onu da söylüyor bugünkü kamu hastanelerin çoğu da özel hastaneye dönüştü yani. Dönüştü, dönüştü. Buralardan yola çıktığı için devlet şimdi artık şey yapmıyor. Bu yükümlülüğünü i̇şte yerine getirmiyor. Ama ki... bizim istememiz gereken... ...sizin evet. de söylediğiniz şey yani devlet burada benim işime yaramayacaksa... ...nerede Çünkü yani. bunları ben... ...hani bizim bu kim hastayı diyor bizi... E, ...metnimizin temel çerçevesinde de aslında o var... Bunları ben bireysel olarak yapamam. Ben bireysel olarak tamam hadi spor yaptım diyelim. Koşullarım evet. uygundu falan. Yiyeceklerime dikkat ettim. Tamam yemeğe oturmadan önce kalktıktan sonra ellerimi yıkadım. Tamam hani Benim yapabileceklerim bunlarla sınırlı. Yoksa ben kendime yaşadığım şehirde park kurabilir miyim? Bu benim işim değil ki. Ya da ben işsiz kaldıysam kendi kendime iş kurabilir miyim? Devletim bana bir imkan sağlaması lazım. Asgari ücretle geçiniyorsam ben... Orada ne evet. kadar sağlıklı olabilirim? Devletin bunları düzenlemesi Tabii. zaten bizim söylediğimiz hani sağlığın kamusal bir görev olması lazım ve devletin bunu üstlenmesi lazım ve bunu sadece hastalık tedavisi bölümde değil bizi hasta etmeyecek tedbirleri <gülüyor> de devletin alması gerekiyor. Yani bir zamanlar çok modaydı televizyonlarda. Şimdi nerede o programlar da azaldı falan ama şey böyle lokantalar, gıda üretim yerleri basılırdı falan gösterildi. Evet. Gerçi geçende gene Bir bakanlık şu şu ürünleri yemeyin diye de evet. açıklama yaptı. E şimdi ben nereden bileceğim hakikaten aldığım ekmeği, evet. yemeği, yoğurdum, bilmem sucuğum falan gidip hepsinin evet. fabrikasını kontrol etmem evet. mümkün değil ki. Devlet bunu edecek? edecek, devlet bu kontrol devlet, edecek e, mi? diyecek ki. Bu 82 anayasasında da yani. devletin sağlıkla ilgili konumunun değiştiğinden bahsettiniz. Evet, yükümlülük kalttı. Yükümlülü... Devlet sağlık hizmeti vermek yükümlülüğünde e değil. Son yıldır hükümetin de sağlığa nasıl baktığını düşününce... ...o zaman 82 Anayasası'nın anayasa değişikliğinde bu kadar ayak sürmelerin nedeni biraz anlaşılıyor gibi <gülüyor> <ki> geldi. <kendim gülüyor> Ama şö şöyle bir şey var şimdi. Tabii anayasa e, onu... Mesela anayasalarda daha genel düzenleyici hükümler olduğu için onu gündelik hayata böyle doğrudan yansımıyor gibi algılıyoruz. Bu genel sağlık sigortası çıktığında o dönem Cumhuriyet Halk Partisi ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet şeyi götürdü anayasa mahkemesine. Bu işte katılım paylarını da götürmüşlerdi. Anayasa mahkemesi onu reddetti. Mesela anayasaya aykırı değil çünkü anayasada böyle bir şey var dedi ve orada... Bir cümle vardı ben hekim olarak böyle yani hekim olarak okudum ama hasta olarak hala <gülüyor> korkudan titriyorum. Normalde kişilerin kendi yükümlülüğü olan, kendi sorumluluğu olan sağlık harcamalarını devlet eğer bir biçimde süpans ediyorsa istediği kadar kapının payı koyabilirdi. Yani anayasa mahkemesi şunu söylüyor. Devlet sağlık hizmeti vermek zorunda değildir. Evet. Bu lütuf gibi. Bu evet. Siz, e, vatandaş olarak sizin yapmanız gerekiyor. Ee, bunun içinde istediği katılım payı koyar muhtemelen önümüzdeki yıllarda gündeme gelecek falanca falanca falanca tedavilere genel sağlık sigortası ödemiyorum dediğinde muhtemelen Anayasa Mahkemesi buna itiraz etmeyecek. Halbuki bütün bunların devletin karşılaması gerekiyor. E, kim hasta ediyor? Bizi kampanyasını konuştuk bugün programımıza. Sonuna doğru geliyoruz aslında. Ben e, bir araya gireyim tabii. mi? Yani şimdi ben şu devlete yine çok takıldım kaldım. Şimdi hani anayasa, ki anayasası değiştirildikten sonra devlet benim dediğiniz gibi sağlığımla ilgilenmeyecek. Ben hani çünkü bu kontrolları vesaire yapacak durumda değil mi vatandaş olarak. İşte bu senin hani bahsettiğin gezi olaylarındaki o şiddet içeren tutumlar vesaire o baskılar da göz önüne alındığında, o zaman tam bir kapitalist devlet modeli ortaya çıkmış i̇şletme oluyor ki. De dev, işletme, devlet işletme. Kapitalist devlet işletmesi modeli ortaya çıkıyor ki, burada ya da işte işçi sınıfı ve diğer halk kesimlerini baskı altında tutan bir sanki örgütlü bir şiddet aracı. E, ...haline gelmiş oluyor ve biz aslında... ...şimdi bunu yaşıyoruz... E, ...gibi. Bir, bir psikiyatris arkadaşım... ...şey demişti, sosyal devleti kaldırsa ...yerine anti sosyal devlet gelir. Yani <gülüyor> devlet De... o zaman bir tek sopa vuran. Evet. Gaz bombası atan, evet. insanların gözünü çıkaran başka hiçbir şey yok. Ve burada bir... e, sanki sosyal devlet anlayışı da tabii, tuzağa tabii. düşürülmüş gibi bir durumda. E yok edilmeye yani yok edil diyor. Yani evet. sağlık filan onun hiçbir zaman çok gelişkin değildi Türkiye'de. Onu kabul edelim. Yani evet. Avrupa'daki gibi bir sosyal devletimiz olmadı. Ama 60'lı yıllarda 70'li yıllarda zaten şöyle dedi onu görebiliyoruz. Devlet Hastanesi açıyordu Sağlık Bakanları, Başbakanlar. Şimdi bakıyoruz özel Sağlık hastane de. açıyorlar. Ya da işte bakın şeyi gördük. Belki şey Edirne'de bir, birkaç ay önce Erdoğan Bayraktar değil mi? Kanserli bir kızcağız yaklaştığı Bana yanına e, ilaç bulamıyorum diyor. Ha, o evet. da eline para sıkıştırıyor. Ya sen bakansın yani ilaç <gülüyor> bulamıyorum. Senin sorumluluğun ilacı bulmak, ona buna para vermek falan değil ama o hale geldi. Yani biraz para verirsen bu iş hallolur. Halbuki bu Devletin görevidir. Çünkü bireyler olarak biz bunu organize edemeyiz. Biz yapamayız bunu. Tabii. Bunu bizim adımıza, bizim ortak örgütlenmemizse devlet öyle olması gerekir. Bizim adımıza bütün bu işleri bahsettiğimiz gibi işsizlik, çocuk işçiliği, taşeron çalışma, çevre sorunları, gıda güvenliği. Kadın sorunları. Tabii tabii ona giremedik kadın tabii. sağlığı. Bütün bunları devletin düzenlemesi gerekiyor bizde. Kadın Hı. sağlığı hani çok kısacık şeyi söyleyeyim. Hı. Kürtaj meselesinde durum tabii. çok tabii. tabii. Yani tabii. yasal düzenlemelerin çok önemi yok ama yaratılan o psikolojik tabii. havayla artık şey... Tabii. E, ...kürtaj yaptıracak yer bulamıyor kadınlar. Eski sisteme dönüldü o kürtajın yasak olduğu merdiven altı, altı. şeyler. Çok yani. da sağlıksız ve tehlikeli. E, kampanya hala devam ediyor mu kampanya? Evet evet. Yani nette girip... Sadece sağlık çalışanları değil... ...sağlık sektörü dışından da insanlar girebiliyor. Biz bunu sağlıktaki bütün... ...yani metni sağlık... ...şu an için sağlıkçılar olarak oluşturduk... ...ama bir kez bütün vatandaşlarımıza... ...tabii metni göz atmalarını... ...isteriz. İmza da... ...tabii ki açık yani biz... Hani ...hitap biçimimiz... Bu, ...bu metnimizin kurgusu... ...sağlıkçıların topluma ha. yönelik... ...bir deklarasyonu gibiydi. Bölümü, müsaade ederseniz okuyayım. Sokak tabii. demokrasi değil... Sokağın, yaşamın demokratikleştirilmesini ve örgütlenmesini öneriyoruz. Bizim ortak aklımız, yüreğimiz bize yeter, biliyoruz. Bunun için yerel seçimlerle başlayacak, başlayan süreçte bu yaklaşımı benimseyenlerle, adaylarla buluşan, dayanışan, paylaşan, büyüyen, anlatan, mücadele eden bir sürece katılacağız, yer alacağız. Bir araya geleceğiz Türkiye'de yaşananların bu süreçten sağlıkla çıkması için. Bir araya geleceğiz iyilik ve sağlık için. www.kimhasteediyorbizi.net kampanyasının e, duyurusunun son bölümünü okudum. Peki programın sonuna geldik. Çok teşekkür hı hı. ederiz. E, Kansıldınız. Programımıza vakit ayırdınız. E, buraya kadar zahmet ettiniz ama çok keyifliydi. Çok bilgilendi e, biz kendi adımıza. E, zaman söyleyeyim Umarım çok e, e, dinlemişlerdir. Çok teşekkürler. dinlemişlerdir Son olarak e, bir başka yeni CD'den. Bu da Fransızca bir parça olacak. Juliet Nurettin. 62 doğumlu babası 20'li yıllarda Cezayir'den Fransa'ya giren bir müzisyen olan kabilli bir kişi. Juliet'te daha sonra Toulouse'daki bar ve restoranlarda şarkılar söyleyerek yavaş yavaş tanınmaya başlanıyor. 87'den beri 14. CD'sini çıkarttığı 2-3 gün, 2-3 hafta önce Nur adını taşıyor. Biz bu CD'de yer alan Le Diable dans la Bouteille şişedeki şeytan isimli parçayı dinleyerek sizlere veda ediyoruz. Tekrar hoşçakalın ve iyi hafta sonları. te teknik masada Selatin arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Size de tekrar teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları, görüşmek üzere. <gülüyor> sur à mon oreille Les plus sales conseils Déguisés en merveille Un petit diable veille Au fond de ma bouteille Me fait impératrice Et me donne un royaume De sentiments factices D'ivresse polychrome Et pour guider mes pas J'ai de nobles amis Lady Margarita Et Miss Bloody Mary Comme courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. sont que des ombres et sombre dans un méchant Önce sağlık. sağlık. konusunda olup bitenler, sevaplar. Günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.